Teslimeram başlıyor. Nor Radio. Aşxarim Polard Saynira miatsək. Arim soxak toq partes merin tarerov kunbe. Worth is a treasure, but na lolly say, me god. In na lolly say, do me Im Wort hinzuzed dir zu du No Radyodan herkese iyi akşamlar. Derin bir soluk aldık ağlamamak için. Derin bir soluk aldık hayata karışabilmek için. Derin bir soluk aldık 10 yılı neresinden tutarsanız 10 koca seneyi birbirimizle konuşup paylaşabilmek için. Bir Türk bir Ermeni yan yanayız. Bir Türk bir Ermeni konuşabilmenin yollarını aramaktayız. Bir çukura evrilmiş menzilde. On koca yıl sonra bir koca adamı, bir koca insanı, bir koca dağa, bir koca ekseni, bir koca sözü, bir koca soykırımı, bir koca menzili, bir koca ağıtı konuşacağız. İrem ile beraberiz. Daha önce de konuk etmiştim kendisini. Hoş geldin. Ben... Ee... Çok naif bir adamım ama bazen yeri geliyor işte ne kadar anarşist de olsan, ne kadar katı da olsan ne kadar şöyle dik duruyorum böyle delikanlıyım, hoba diye de çıksan, bazen gelir insan kilitlenir, kalır. Benim bir büyük yayamı kaybettikten sonra böyle bir e, kilitlenme halim söz konusuydu. Bir de şimdi ranting. Nasıl bir yaradır, nasıl bir şeydir onun bahsine geçeceğim ama ...senin bir konuşmak istediğin bir şey var... ...bir yazım var... ...bir onunla başlayalım isterim... ...kulak veren insanlara da en azından... ...merağımızı anlatabilmek için... ...bir yolumuz olur... ...bir yöntemimiz olur... ...sözümüz ve kulağımız sende İrem... ...hoş geldin... ...öncelikle... Merhaba Misak... ...bugün sesim epey boğuk... ...öncelikle dinleyenlerden özür dilerim... ...bunun için... Ee, ...yayına girmeden önce de sana söyledim... ...Prant'ı anlatmak... ...bizim... Ancak gururumuz olabilir, Hrant abim, mentorum, mihmandarım benim için çok fazla şey ifade eden bir insandı ama her şeyden önce Hrant'ın bir Türkiyeliydi. Hrant'ı kaybettiğimiz günden 8 yıl sonra yazdığım bir yazı ama benim için biraz şöyle bir şeydir, her sene aynı yazıyı yazabilirim, bu hayatımda çok az olayda yaşadığım bir şeydir açıkçası. 8 yıl önce yazmışım bu yazıyı. Geçen sene 9. yılda yayınlamışım. Bu Perşembe 19 Ocak'ta 10. yılda yeniden yayınlarım. Çünkü dediğim gibi hiç değişmeyen, hiç unutulmayan bazı günler vardır insanın hakkında. 19 Ocak 2007 benim için öyle bir gün. Ağlarsan okuyamam, o yüzden ağlama. Yok, tutacağım Bazı günlerin üzerinden kaç yıl geçerse geçsin her detayıyla hatırlarsınız. Size öyle bir gün hikayesini anlatacağım. 8 yıl önce bu sabah, o dönemde her sabah olduğu gibi erkenden kargalarla beraber kalkan Nazım Özgün sayesinde gözümde bir parmakla uyandım. Beş buçuk yaşındaki böcük kalk dedi kargaların cin bakışlı arkadaşı olarak. Tek tek kelimelerini her gün bir yenisini eklediği günlerde o zaman. Telaşla ekledi. Günaydın. Müge ablası geldi, Nazım ona devrettim. Günlük programı, terapileri, yemek, çamaşır, rutin günümüzü konuştuk. Çok sıradan, alışıldık, bildik bir gündü güne başlarken. Bilmiyordum ki. Ofise gittim. Toplantılar bitti. Sonra önden sonra bir çekime gittim. Çekim erken bitince dörtte Osman Bey'deki toplantımdan önce ayağımı sıkan botlarımı değiştirmek için dönüşte eve uğradım. Bu ayakkabı detayını hala irkilirim. Hatta bilgisayarım da yanındaydı. Evde oturup biraz da çalıştım. O zamanki evimiz Agos gazetesinin karşı çapraz sokağındaydı. Dört yol ağzına çıkınca aniden durdum. Anlamsız bir kalabalık vardı. Koşan insanlar, çığlıklar, az biraz polis ve aslında büyük bir sessizlik gördüm. Sanki bir film karesi gibi an be an, on yıl öncesinde kalan bugünü bu kadar detaylı hatırlamanın bir tek nedeni var. O son gördüğüm kare. İlerledim, o kalabalığı yerarak geçtim. Ağlayanlar gördüm, çığlık atanlar, hatta bağıran polisler. Sonra Agosa caddeden yaklaşınca birden onu gördüm. Etrafında insanlardan bir çember vardı, yerde yatıyordu. Üstü örtülü, ayakkabıların altı görünüyor, pençeli, birinin altında bir delik. Hayır dediğimi hatırlıyorum. Bağırdığımı sonra fark ettim. Yanında dişlerini sıkan gençten bir kızcağız koluma yapıştı. Öldürdüler onu. İşte orada yatıyor dedi. O zaman anladım. Yerde yatan Hrant'tı. Daha iki hafta önce telefonda konuştuğumuzda kendisine gelen tehditlerden, başındaki mahkemelerden bahsetmek istemeyip, acaba Nisan'da seninle detaylı bir otizm haberi yapsak mı diyen arkadaşım, abim, orada yatıyordu, yerdeydi, sırtından vurulmuştu Kersi flu benim için o gün. Zamanın durmuş gibi hissettiği, zamanın durmuş gibi hissetmek nasıl bir his? O günü anladım. Sonraki günlerden anımsadığım ilk kare ise cenazesindeki yüz binler ve yıllardır hiç vazgeçmediğimiz o ilk slogan. Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz. Hrant arkadaşımdı, dostumdu, kardeşimdi, abimdi, meslekten ustamdı, mentorumdu. Çok yakın değildik belki ama o beni hiç unutmazdı 40 yılda bir haberleşsek de. Pişmanlığım Onunla çok az vakit geçirebilmiş olmak. Hayran hayran dinlediğim o nadir anlarda dalar giderdim bazen. Bazen kaşlarımı çatardım. Baden dişlerimi sıkardım. Bazen zorlanırdım anlamakta veya çok üzülürdüm. O anlardı. O zaman gülerek sorardı konuyu değiştirmek için. Anlat bakalım. Ne yapıyor Nazım? Etrafımda bana sen sakın pes etme ki Nazım da dirensin diyen nadir insanlardan biriydi o zaman. Biz otizm teşhisi alalı daha iki yıl olmuştu. Nazım uzun otizm yolculuğunun ilk aşamasındaydı daha. Ben o haberi hiçbir zaman yazıp Hrant'a götüremedim. Hrant gitti, öldüğü gün düştüğü yerde kalbimin bir parçası da kaybolup gitti. Kalbi iyi, içi iyi, mayası çok farklı bir adamdı Hrant. İnsan severdi, can severdi. Güvercin tedirginliğinde olduğunu yazarken gerçekten öyle hissettiğine ama umudunu da hiç yitirmediğine çok eminim. Bu topraklardan hiç vazgeçmeye niyeti yoktu. Bence hayatı boyunca bu ülkeyi de insanlarını da anlamaya çalışarak birçok ahkam kesen milliyetçiden daha çok sevdi. Onda bana çok tanıdık, çok aile, çok abi, çok yakın gelen bir enerji vardı. İnsanın ruhuna iyi gelen yanı yüzünden hep takip ederdim ne yazmış, ne demiş diye. Saygım ayrıydı, sevgim daha çok. Benim ayrımcılığa ve öteki olmaya bakışımı değiştiren kişi Hrant'tır. Sırf bana öğrettikleri için bile hayat boyu minnettarım ruhuna. Bu hafta yine 19 Ocak gelecek. 10 yıldır hiç aksatmadan her sene o kaldırıma gidiyorum. Duruyorum. Onun düştüğü taşa hiç basamıyorum. Ve belki de geçen 10 yılda onu katleden, katledilmesine çanak tutan, kışkırtan, saklayan, örtbas eden herkes ve her şey bu kadar alenen ortadayken, bu kadar büyük bir adarsistlikle yüz yüze duruyorken biz hala bu anı çok ağır. Faşizme inant kardeşimsin rahat demek için bu yılda 14.30'da Agos'un önünde 19 Ocak Perşembe günü her yıl olduğu gibi o kaldırımın kenarında olacağız. D fotoğrafınla konuşacağım yine. Diyeceğim ki sana, biliyor musun Ahbarik, yüreğinle inanarak söylediğin her şeyde olduğu gibi Nazım Özgün konusunda da haklı çıktın. Seni melekler korusun, ışıklar içinde kal. Söyleyebileceklerimiz vin mernen hof in mernen im io riboin mernen bo in, in, in, in mi des no açkin mernem midari des no ricuht açkin mernem Gayne. Biz bir yandan ağlıyoruz, bir yandan konuşmaya gayret ediyoruz ama... Çok çok kızardı sana ağladığını görseydi biliyorsun değil mi? Ya ağladığımı görsün ya. Ben bir pamuk yayamı kaybettiğimde ağlamıştım. Bu kadar sarsılmıştım. Bir de Hıran Takbarik için sarsılıyorum. Çünkü yarama hatırlatıyor bana. Çünkü insan kimliğinin... Ya bırak Ermenisini, bırak Türkünü, bırak bilmem nesini... İyi insan olma temellinin Ya da insanlık dediğin şeyin Meselesini ortaya çıkartan bir insanı Böyle gözümüzün önünde Katlettiler Gözümüzün önünde bize baka baka Hani bu size fazla ya Böyle bir iyi, iyi insan Size fazla deyip Canını aldılar hani Fransa'ya gidince burada soykırım yoktur deyip Buraya gelince burada soykırım vardır deyip Konuşacak olan o irade var ya Hani o istenç Seninle, Bak benim paylaşmak istediğim anekdotlardan Seninle biriydi. benim konuşabilmemiz meselesi oydu. Ya şu iyi insan meselesi var ya 10 yılda Hrant gittikten sonra ne değişti diye konuştuk seninle programı hazırlanırken. Hrant'ın cenazesindeki 250 bin kişiyi sonraki 10 yıllarda ve sonra gezide katlanarak gördüğüm zaman zaman zaman ruhuyla konuşup şey diyordum. Bir mesafe kat ettik. ...biraz ilerledik, ee, hiç istemezdi aslında böyle bir şeyin sembolü olmayı bilirsin, hani e, tarzı öyle olan bir adam değildi. Şimdi düşünüyorum, şu son bir hafta on gündür yaşadıklarımızı falan, e, çok da bir mesafe kat edememişiz galiba. Çünkü hala mesela Hrant'ın yaptığını yapabilecek çok az insanız. E, bu 98'deki olayı Aydın Engin'in bu haftaki yazısından e, okuyayım. Göro bir 98'de Fransız parlamentosunda siyaset esnafı, 90, 1915'ten Ermenilere soykırım yapıldığını inka etmek suçtur diye bir yasa kabul ettiği gün, hiç kimsenin beklemediği bir şey yaptı. E, Rand. Ekrana çıktı ve şöyle dedi, Paris'e gideceğim ve Concorde Meydanı'nda bir taşın üstüne çıkıp, 1915'te Anadolu'da Ermenilere soykırım yapılmamıştır diye haykıracağım. Fransız devleti bir kolundan yakalayıp aşağı çekecek. Sonra döneceğim, Ankara'da güven parkında bir taşın üstüne çıkıp 1915'te Anadolu'da Ermenilere soykırım yapılmıştır diye aykıracağım. Türkiye'de devlet öteki kolumdan tutup çekecek. Belki beni parçalayacaklar ama ben doğru bildiğimi söylemekten geri durmayacağım. Soykırım gerçeğiyle yasaklar koyarak değil, tartışarak, konuşarak yüzleşebiliriz. Aydın Engin yazısında diyor ki, onu öldürttünüz ve ondan onlarca, yüzlerce, ...binlerce o doğdu. Bu hafta yaşadığımız Garapaylan ve meclisteki olayı konuşmadan önce şunu konuşurum isterim. 250 bin kişiyle Urumuncu cenazesinden sonraki en büyük kalabalıktı Hrant cenazesi... ...ve o dönem için yani bundan 10 yıl öncesi için hiç de beklenen, alışıla gelmiş bir kalabalık değildi. E, kaldı ki o kalabalığın hep bir ağızdan, iki dilde, hatta küçüğe de sayarsan üç dilde hepimiz Hrantız... Hepimiz Ermeniyiz diye bağırmasındaki püf noktayı 10 yıl sonra bile maalesef hala anlayamamış. Çok insan yaşıyor bu topraklarda. Neydi derdimiz? Sen kendi açından anlat. Sonra ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. Bizim derdimiz yaşadığımız topraklarda 90. yılında şöyle bir izahatla giriyor. Ben bunu işte bu hafta ne yazabiliriz onu düşünürken hani... Garopayla meselinde konuştuk. Şimdi ağlayıp sızladık tamam ağlıyoruz da. Yani ağlamakla olmuyor bu iş. 16 Ağustos 2004 tarihli kalanlar üzerinden başlıklı bir makalede şöyle seslenir Ahbarik. Oysa 90. yıl tam da yeni açılımların aranmasına vesile olmaz mı? Ne yapmalı da sorunu konuşulabilir bir zemine çekmeli? Ne yapmalı da tarafları bir normalleşme sürecine sokmalı? Bunun tek ve en önemli seçeneği sorunu asli mekanına... Bu topraklar üzerine çekebilmek ve tartışmayı doğrudan bu altlar arasında geliştirmek. Böylesi bir adım için her şeyden önce Türkiye'nin kararlı olması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu yönde bir kararlılık yok. Aksine Türkiye bildiği o klasik yöntemler dışında bir davranış sergilemiyor ve bir tür sorunun sorumluluğundan kaçıp, kendi söylediğine kendisini inandıracak bir sürecin içinde bocalayıp duruyor. Hani garoya kalkan parmaklar vardı ya. Bizim alnımıza sürülecek leke yok. Biz böyle şey yapmadık diye. Galiba oradaki esas e, genelin gönlünü... Siyasetten şey bahsetmiyorum. Şu, siyaset siyaset deyi deyi de değil. Siyaset değil söyleyeceğim şey. E, seçilmiş bir milletvekilinin meclisteki konuşma hakkını e, konuşma ve düşünce özgürlüğü hakkını e, elinden almak gibi bir şeyle karşılaştık. 2017 Türkiye'sinde yılın en başında. Üstelik de son derece hepimiz için önemli görüşmelerin yapıldığı bir dönemin tam ortasında e, konunun ne olduğu kelimenin ne olduğu değil Bence tartışmamız gereken şey e, yapılmaya çalışılan şeyin Aslında hiç değişmiyor olması çok önemli bir şey söyleyeceğim orada söyle bakalım. orada yaniırrantahbarin şurada yazdığı yazıdaki yani 12 sene önce yazdığı yazıdaki meseledeki gibi gar orada başka bir şeye dikkat çekiyor bu topraklardan kimi eksisettik Ermeni, Süryani, Rum'u, Yahudi, alabildiğince eksildi. Onlarca kere ümit faat edildi. Her defasında anayasa yapılacak. Kanuni esası da Kirkorodya'nın imzası var. 1908-1909'da ikinci meşrutiyet döneminde... ...ortaya çıkartılan bir Ermeni anayasa taslağı var. Ve bunun için uğraşan insanların emeği var. O aynı zamanda 1894-96 Kırım'ından kurtulabilmenin de bir badiresiydi. 1894-96 yıllarında Hamidi alayları silahlandırılıp konuşlandırılarak bu memleket sizin, buralar sizin deyip insanlar katledildi. Hala Ermeniler inanıyordu, bu topraklarda yaşayabiliriz. 1908-1909'lara, 1894-96'dan 1909'a uzanıp 1909'da esas yıkım, Adana ve çevresinde Kilikya Krallığı dediğimiz ya da Kilikya bölgesi Mahmeratü'l-Ars yani bir tarafı işte Suriye topraklarında bir tarafı işte Adana ve yukarıya doğru bakan bir kısımda yaşatılan Kırım ve toplamda üç tane farklı raporla ortaya çıkartılan ve sadece Zabeleseyan'ın, Zabel Yeseya'nın, Yeseya'nın yıkıntılar arasında bahsettiği o mesele var ya adına ne istiyorsan onu söyle. Roboski Kırım'ı de, bizim yaşadığımız katliamlardan daha basiti Maraş katliamı de, Sivas'ta Mademak'ta yakılan insanlardı sen Türksün, ben Ermeniyim. Öbürü Alevi, öbürü bilmem ne. Yaşatılan şey senin karşısında dikilen devletli senin hayatını hiçe saymıştır. Bunu demek istiyor. Bunun adına sen soykırım de. Ben çart diyorum. Öbürü met yerin diyor. Bir başkası ayet diyor. Bir başkası anlatamadığım acım diyor. Pontus durumlarını sorduğunda benim için küçük Asya felaketi diyor. Kıbr ya da Ege'den sürülen Rumlara baktığında gözlerinde yaşında kalan o tanecikleriniz hapsedilmiş olan insanlık diyor. Anısını bırakmak. Kısaca şöyle diyebilir miyiz? E, kelimelere takılmadan yaşanan ve yaşanmış tarihi herkesin açısından e, oturup konuşabiliyor olmalıyız artık. 21. yüzyılın ortalarından ileriye doğru ilerliyoruz. Bugün orta yerde baktığımızda. Sıkıntı hala kelimelere takılmaksa e, gerçekten çok büyük derdimiz var. Çünkü Hrant Ahbarik belirli bir menzile açmıştı. Ben Ahbarik diyorum. Ben kimseyi öyle üstü üstte ya da üstenci birisi olarak görmedim. Kimse bizim ilahımız değil. Ama Hrant Dink burasından tam da şurasından belki tanısaydım Zabel Eseyan için de derdim. Belki tanısaydım katledilen Siyamanto için derdim. Yervantodyan için derdim. Onun için derdim, bunun için derdim. Bilmiyorum. Antrenik Zarukyan için derdim. ...Faris'te bir yetimhanede kalan bir insan... ...yetimhanelik meselesi de var Hrant'ın. Yetimlik ne demek? Bize her türlü hakaret ediliyor. Bunu kabulüm. Bana aklına gelen her türlü hakaret edebilirsin. Bu hafta çok oldu yine değil mi? Ben yani Aklınıza gelebilecek her şeyi duyduk. Ne anamız, ne babamız, ne bacımız... ...ne çoluğumuz, ne çocuğumuz. Bir tek şeyi atladılar. Yetim. Her şeyin hakaretini edebiliyorsun... Gerektiğinde yetimlikle de alakalı... ...hakaretini edebilirsin. Yetim kalan bir neslin... ...ahvaliydik. Kimliğimden bağımsız söylüyorum bunu. O bir tane deli kırkayı... ...ömrü bir saklayan kadının arkasından... ...söylüyorum bunu. Şeker komasına... ...girdiğinde annesinin ismini sayıklayan... ...kadının arkasından söylüyorum bunu. Galiba biraz e, bu toprakların... ...en meşakkatli e, yaşama... ...biçimlerinden birini görmüş bir adamdı Grant. Belki de o yüzden e, bu topraklara... ...olan sevgisi... ...saygısı ve bağlılığı birçok insana zarar daha farklıydı. Hani yetimhanede, bir tarafı Kürde'de uymuyor çünkü. Yetimhanede büyüyen bir çocuğun geldiği noktaya bak. E, olmaz, yapılamaz, beceremez... Kimsesiz bir kere, e, ...denilen bir yerden e, bir etnik azınlığa ait gazete çıkarmak. O gazeteyi sattırmak, o gazeteyi okutmak. Nice hayallerim var yani. Bu ve... çok farklı bir yolculuk aslında. Yani Hrant'ın insan tarafını konuşurken, bunu zaman zaman atladığımızı ben de biliyorum. E, şunu hatırlarım, mesela iletişim danışmanlığı yaptığımız dönemde gazetecilerle çok yoğun, karşılıklı çalışırken, e, Hrant'ın Ermeniliği çok gündeme gelmezdi. Hrant'ın gazeteciliği, haber takip etme biçimi, yazı yazma biçimi, e, çok edebiydi onun e, gazete, haber yazıları biliyorsun. Evet. E, daha çok bunları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hani Hrant öldürüldüğü zaman bir kısmımızın aklına geldi Hrant'ın Ermeni olduğu. Çok üzerine bastırdığı, bağırdığı bir şey değildi bu. Çok öyle öne çıkmayı da çok fazla sevmiyordu zaten. Yani demin okuduğum anekdot biraz öyle bir şey. Yani Fransa'da gidip e, Türkiye'yi savunabilir. E, buraya geldiğinde e, yine tarihte yaşanmış şeylerden bahsedebilir e, bir video. Biraz şey konuşalım mı? 10 e, yıl geçti hı hı. bu perşembe itibariyle. Ee, davada ne kadar ilerledik? Ee, aynı zamanda tweet atmaya çalışıyorum. Onun için bir saniye rica edeceğim. Davada hiçbir yere ilerleyemedik. Bir adet bir adet tetikçinin e, ve yani kendi başlarına hareket etmiş insanlar diye söylenen isimlerin ortaya çıktığı geri kalan her şeyin ...gerekli müesses, nizamı Yeniden açılan davanın 10. celsesindeyiz... Evet, evet. Ama yani... ...hani senin için, benim için... ...şunun için ve bunun için... ...yaşamak... ...hani... E, ...orada bir sim simgeleştirilmiş bir şey var. Böyle bir yetimi yok edebilme... ...hakkını elinde bulan devletinin... cüretini gördük. Böyle bir e, yetimin kalkıp da... ...bu devlete parmak sallamadan... ...bağırıp çağırmadan... Uslu, usturuplu, gayet nazik. Her defasında senin karşındakinin ne kadar hakaret olduğunu bilmesine karşın bırak pençelerini tutmayı, bırak bağırıp çağırmayı. Oldukça naif, oldukça sakin bir insanın canını müesses nizam ortaklaşa ele aldı, katletti. Biraz e, bizim kadar detay bilmeyenlere yönelik olarak bir iki bilgi notu vermek istiyorum. E, şu anda davada 35 sanık var. Bir kısım tutuklu bunların, bir kısım evet. da tutuksuz yargılanıyor. Tutuklu sanıklar arasında şöyle isimler var. Yani bu işin ne kadar e, devlet tırnak içinde gözetiminde e, yapıldığı bilinsin diye okuyacağım isimleri. Dönemin istihbarat daire başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer. E, ki bugünkü gazetelerden, e, web sitelerden yakalarsanız lütfen e, tanıklığına bir bakın. Dink'in öldürüleceğine ilişkin istihbarat geldiği dönemde Trabzon İl Emniyet Müdürü öldürüldüğünde de istihbarat daire başkanı olan Ramazan Akgürek. Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay. istihbarat daire başkanı Sabri Uzun. Bir de diğer tutuklu sanıklar var. Yasin Hayal, Özkan, Mumcu, Hamdi Ebatan, Osman Gülbel gibi. Sıkıntımız şuradan kaynaklanıyor. 10 yıl önce dava başladığında söylenen şeylerle, saklanan şeylerle, şu anda bu tutuklu sanıklar tarafından ifadeleri verilen şeyler neredeyse birbirini tutuyor. Gel gör ki herkes topu birbirine atıyor. Trabzon'dakiler biz İstanbul'a haber vermiştik onlar bakacaklardı, koruyacaklardı diyor. İstanbul'dakiler de ya Trabzon'dan bize böyle bir şey gelmedi veya geldi de örtbas edildi diyor. Kısaca herkes birbirini suçluyor. Ve biz hala e, bu işin başından itibaren bilenlerini, koruyanlarını, örtbas ettiklerini e gözümüzün önünde gördüğümüz halde maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Oyun ya sonra davada bugünkü, bir avuç insan var. Bugünki yani. celsede mesela Ali Fuat Yılmaz ermiydi? Evet. Yanlış değilim. Yılmaz evet, bir tane Yılmaz. şeyi var. Hani İlker Başbuğ tarafından inkar edilen mesele var yani ya kafese eylem planı. E var da arkadaşım diyor. Ben bunu kalkıp başbakanına da bildirdim diyor. Bu da böyleydi diyor. Yani iş sadece kendi başlarına gelebilecek bir durum söz konusu olduğunda topu diğerine atmak. Tıpkı Celalettin Cerrahların, tıpkı diğerlerinin, tıpkı ismi lazım olmayanların ama... Her defasında konunları gereği bu insanların ha bir Ermeniye hat mı bildireceğiz? Evet, bildiririz. Yoluyla işte valilikteyken hat bildirmeleri ya da işte isimsiz telefonlar ya da işte ne bileyim tehdit mesajları Oba, ya da bilmenler. valilikteki görüşmeden iki hafta sonra vuruldu zaten. Evet. Tam iki hafta sonra. Yani o valilikteki ortamda bir şey sağlandı ya sen gideceksin ya öleceksin yolu bir şey söylendi bunu bilmiyoruz. Bu bir muamma, bu bir sır. Bu Ermeni'nin aklına düşen ya da Ermeni'den ziyade toplum önünde kendi sözünü savunan bir insanın son raddesinde aldığı tehditlerin resmiyete kavuşmasını örnekleyen bir şey. Son noktasında ben şöyle bakıyorum herhangi bir Ermeni'nin değil çok yazan, çok paylaşan, çok okuyan, doğru bildiğini ve haber olarak vermek istediğinde hiçbir şekilde sakınmayan bir gazetecinin herkesin gözünün önünde çatır çatır öldürmesinden bahsediyoruz. Hadi bize bir şey çal. Biraz nefes alın. Uşere'den gelecek. Kelelao. Ya biz e, niye böyleyiz? İşte onun da yanıtı orada. Muş yöresinden bir şarkı. Hasmi Karut'un yandan çok iyi biliyoruz. Kalk oğul diyor. Kalk da gidelim evimize diyor. Kalk oğul diyor. Kalk da varalım evimize diyor. Olmayan evini, olmayan menzilini, başına çalınmış evini, parkını belki bir gün bulursun diye ümit edenlerin yaktığı ağaç. Hep mi yakmışız? Galiba biraz fazla yakmışız. Ağlamayayım mı? <gülüyor> radyo. Aşkarim Pollard Sayneri miyatek. Hranting'in düşlerinden biriydi e, ses edebilmek. Nor Radyo'da bunun temelleri üzerinden ahbaplarımız, akranlarımız, yoldaşlarımız ve kardeşlerimiz tarafından kurulmuştu. Onun da işte bir yerinden tutmaya devam ediyor. Sesli merhandayız. Sevgili İrem Avşin bizlerle beraber. Arkamızda kocaman bir Hranting resmi var. Ahbarimiz bize bakıyor. Biz ona bakıyoruz. Neresinden tutarız? Nasıl yaparız? diye konuşabiliriz. Hem de mahcup olmayız diye düşünüyoruz. Frant Ahbarin önemli meselelerinden biri de toplumların birbirini ön yargısız konuşup anlaşabileceği ve birbirlerini bulabilecekleri bir uzamı sağlayabilmekti. Yola varmanın ta kendisiydi Hrant Bir ülkede görünmeyip yaşamın merkezinden söz eylemenin çabasıydı o güzel insan. Ben bir yerde liberter diye buluyorum. Bir yerde anarşizan olarak görüyorum. Çünkü bu tavır, bu inanç, bu istek bu toplumun içerisinde olmadan, bu toplumun içerisinde çok da görünmeden, bilinmeden yaşayan bir halkı toplumsallaştırabilmektir. Davayı çok konuşuruz, davayı çok anlatırız, o başka bir şey. Ama Agos'u temellendiren ya da Agos'u ilerleten şey, biz bu toplumda ne yaptık? Biz bu topluma ne ettik de biz bu kadar kötü bilindik? Biz bu toplumda neyiz? Hani diyor ya, bu milleti rencide edemezsin diyor Garo'ya. FETÖ'den sen aranmışın zamanında aydın mısın, nesin? Sayın Meclis Başkan Vekili. Takmışın diyorsun ki, bu milleti rencide edemezsiniz diyorsun. O milletin içerisinde Ermeni yok mu? O milletin içerisinde Süryani yok mu? Rum yok mu? Yahudi yok mu affedersin? Çingene yok mu? Ya da herhangi birisi yok mu? Affedersin deme. Benim aklıma başka şeyler geliyor affedersin değil. He affedersin. Senin hep anlattığın bir anekdot var ya onu anlatsana. E, o Hrant'ın da çok başına gelmiş bir şeydir ve çok bilerek anlatırdı. Birkaç kere e, dinlemişliğim vardır kalabalık ortamlarda. Evet. Kusura bakmayın Ermeni mi? Affedersin, affedersin Ermeni değil başka bir şey. Estağfurullah Ermeni mi? Senin de var benzer şeyin. Anlatsana. <gülüyor> ya benim ağrıma gidiyor. Mesela. Bir şeyler konuşulduğu Hayır bunu zaman... gülerek anlatıyor olmalıyız ki bunu bir içselleştirmeyelim. Bir şeyler konuşulduğu zaman hani işte dava süreciydi bilmem neydi şuydu buydu ya da işte ne bileyim hani biz 19 Ocak 2007'de bir komayla beraber yürüdük. Pazartesi günü o sabah saatinde bize ne olacak aman annelerimiz der ki gitmeyin babalarımız der ki karışmayın sonra o kalabalığı kilise de kilisede, görünce... kilisede olmanız yeterdi yani hani o kalabalığı yani bilmiyorduk öyle bir şey kimiz biz neredeyiz niyeyiz nasıldız ne hisset o kalabalığı görünce sonra ben o kalabalığı gördüğümde sadece ağlıyordum hiçbir şey konuşmadım sadece iki tane can ağzım vardı e, epeydir görüşemiyorum birini kulakları çınlasın çok sevdiğimdir ...öbürünü de epeydir haberleşemiyorum ama... ...yani canı gönülden... ...bir kalabanın içerisinde bulana kadar ben sadece ağladım. Sadece ağladım ama yani... ...başka hiçbir şey yapamadım. Çünkü neden ağladığımı söylemem lazım. Çünkü bir şeyleri yıllar sonra anlatabilen... ...bir insanı kaybetmek ne demek biliyor musun? Defterlerine yazdığın şeyleri... ...kendine sakladığın şeyleri... ...Ermeniliğini geçtim. Defterlerine yazladığın ve sakladığın o... ...hani, hani bir şey anlattığın zaman... Ya estağfurullah hocam siz pek Ermeni değilsiniz. Ya, ya yakıştıramıyorum ben size değilsinizdir yani falan. Ermeni dediğim böyle yani dört ayaklı falan olması lazım. Siz onlar gibi değilsiniz. Sen, Hain isim, değilsiniz. sen isimden de yırtamıyorsun misak-ı Hain değilsiniz bir kere. Ben o, o gün yani o pazartesi yani 19'u cumaydı. 19 Ocak Cuma 20 Cumartesi 21 Pazar 22'sinde. 22 Pazartesi. Dört gün sonra o iki bin, 250 bin artık ne kişi. adır 100.000 bin kişi, elli bin kişi ne alsa o kadar insanla yan yana durunca o gözyaşının gerçekten bir karşılığının olduğunu ya da o insanın ağdının o zamana kadar fark edilmeyen Hrant Dink'in bir yerde fark edildiğini gördüğünde harekete geçiyor. O biraz çığlıktı. Ben sana dokuz yıldır o kalabalığın içinde ne hissettiğimi söyleyeyim. Ee, muhtemelen perşembe günü de özellikle bu sefer çok da ihtiyacımız olan bir noktada yine aynı şeyi hissedeceğim düşünüyorum. 10 yıldır bu ülkede kendimi en güvende hissettiğim kalabalık o. Çünkü çok ben. Yanımdaki insanların çok benim gibi olduğunu, vicdanlarının, yüreklerinin çok bana benzediğini, e, bu ülkeyle, bu topraklarla ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili çok benzer şeyler düşündüğümüzü, Hrant'la çok ortak şeyler düşündüğümüzü ve o yüzden her yıl 19 Ocak'ta orada o yüzden toplandığımızı düşünüyorum. Ve evet o kalabalığın içinde normal günde sahir günde olmadığı kadar kendimi güvende hissediyorum. Muhtemelen bu yıldan şey olacak. Sadece yıldan yıla her sene Agos'un önünde Hrant'ın dev fotoğrafına bakar. Öyle çekilmiş fotoğraflarım var habersiz çekilmiş. Hrant'la azıcık konuşurum. E, yeniden karşımda görüyormuşum gibi yapabildiğimiz, becerebildiğimiz ve beceremediğimiz şeyleri anlatırım. E, son yıllarda şey çok gücüme gidiyor. Yani her sene oraya gidip ya davada da yine hiç ilerleyemedik biliyor musun deme kısmı evet gücüme gidiyor. E, gezi döneminde çok keyifli e, anlattığımı hatırlıyorum. Çünkü görse çok severdi. Eminim hani çok hoşuna giderdi, çok parkta olurdu, çok gençlerle muhabbet ederdi. E, o ruhu çok severdi. Bu, seneyi, sen bu seneyi düşünüyorum. 81 ilde OHAL durumunda bir hıran alması yapacağız. Ee, büyük ihtimalle yürütmeyebilirler. Her sene yaptığımız yürüyüşleri yapamayabiliriz. O ee, bizim biraz ayakta kalış çabamız. Biraz hala birbirimizi bir arada tutmaya e, çalışma çabamız. E, demin yayının başında bahsettiğimiz o hepimiz Ermeniyiz sloganının yanlış anlaşıldığı nokta şu, tabii ki hepimiz Ermeni değiliz veya tabii ki hepimiz Türk değiliz veya tabii ki hepimiz Kürt değiliz ama bu toprakların insanı olarak bir Ermeni gibi, bir Kürt gibi, bir Alevi gibi bir Sünni gibi bir ateist gibi hissedebilmeyi insan olabilmeyi birlikte aynı yüreğin insanı gibi konuşabilmeyi özleyen insanlarız hepimiz hala birazcık umudumuz varsa biz seninle bu konuda çok çalışıyoruz biliyorsun Hala biraz umudumuz varsa, hala bu ülkede ısrarla çocuk yetiştirmeye uğraşıyorsak, çekip gitme tarafı çok kolay. Ee, Hırat'ta şey konuştuğumuzu hatırlarım, son dönemlerde çok e, tehdit almaya başladığı yerlerde, herhalde ilk ve son söyleyişimdir. Çünkü bir daha ım, hiç öyle bir noktaya getirtmedi beni. Gitmeyi düşünmez misin dedim ya, hani bir süre. hani En azından bu çok yoğun tehdit kısmı geçene kadar. Ee, yazılarından birinde de, Olan bizim bu toprakla bir derdimiz yok. Toprağı alıp bir yere gitmek gibi bir derdimiz yok. Ben gidersem toprağı peşimde götüremem. Ee, benim bu topraklı bir derdim var. O toprağın altına girmek. Bu toprağın üstünde yaşadım. Bu toprağın altında ölürüm dedi. Ee, kaçmak gitmekle ilgili e, fikirleri çok belliydi. Ee, öldürme noktasına geldiği güne kadar da bundan hiç vazgeçmedi. O bir güvercindi. Bazen Vapurla karşıya geçerken hani var ya bir tane fotoğrafı güvercinlere baktığı, e, güver martalara baktı. Bazen martalara bakıyorum. Martların güvercinlerle konuştuğunu ve bir şekilde ranttan haberdar olduklarını düşünüyorum. Biliyorum çok saçma şeyler bunlar. 10 e, yıl sonra ilerlemeyi bir tarafa bırak. Şu son bir hafta 10 gündür mecliste olup bitenlere bakınca daha da mı geriliyoruz? 1924 Anayasası'na atıflarda bulunarak bir takım şeyler söyleniyor. 2017 yılındayız. Konuşmamız gereken şeyler çok başka şeyler olmalıydı. Ya yani siyaset eksenini bir kenara geç. Ya mesela Garo'nun hani bugün Garo siyasetten çok konuşunca Yok, benim sesim yükseliyor mesela ama çok basit bir şey var. şey Çok çok basit değil. bir şey var. Bir 4-5 sene önce bırak 4-5 seneyi. 2015 zamanı yani bizim için yıkımın yüzüncü yılında kalkıp resmi makam olarak o dönem başbakanı Recep Tayyip Erdoğan metin yazdığında bu adınızı paylaşıyoruz. Bu bizim ortak acımızdır noktasına ilk defa dekleri ettiğinde. Ne değişti ki? Ermeni de? patrikanesinde resmi olarak böyle bir ayin tertip edileceğinde hami olarak devletli... Orada böyle sıra sıra dizildiğinde Bugün hakaret etmeyi Amaç edinen o parlamenterlerin Birkaç tanesi En önce biz tabi ki Ermeni soykırımını Tanımalıyız deyip tweet attılar Hani Diyorsun ki işte 2015'e geldiğinde Hani 8 senede En azından diyorsun ki artık bir noktaya Gelmişiz bir şey konuşabiliriz Bırak soykırım deme Bırak acı de Bırak yara de Bırak eksiltme de. Ya bir şey deme illa olmak değil. Bırak kaybettin için üzülüyorum de bari. Tamam mı? Bir şey demene gerek yok. Ben senden bir şey beklemiyorum öyle. Bana soykırımını tanıyorum. E soykırımını tanıdın ne oldu? Benim soykırımımın tanıdığında ne oldu? Ben ailemin yüzde %60'ını tanımıyorum. Çünkü yoklar. Ya da yani ya ya büyük ayağının nasıl böyle işte hani sıfırda kaldığını tek başına ...yetimlik... ...tek başına... ...kimse yok... ...yok... ...neredeler? Sivas'ta şey, katliamcı çeteler mi vardı? Yozgat'ta Ermeni çeteleri mi mevcuttu? Kayseri'de Ermeni çeteleri mi vardı? Ermeni çeteleri dedikleri bahisleri de... gelirse eğer... ...ki onu da... Hani ...Hıran Tahbar'ın yazılarının dip noktalarına vardı... ...ben şunu söyleyeyim... ...direkt söyleyebiliyorum... ...sen... Karısını, çoluğunu, çocuğunu öldürürsen, sen o insanların gözlerinin önünde can almayı kerhen, keyifle ve rahatça yaparsan ama hamidi alayları, ama bilmem ne alayları, ama çapulcular, ama çeteciler, ama askerler, ama zabıtlar, ama bilmem neler. Onun malına, mülküne göz koyarsan ve bunun bir limiti olmazsa, kan akan nehirlerden bahsediyoruz. Zirem, bunu, bunu yazmadı, inatla yazmadı. ...kanı akan nehirlerden sevmez de öyle şeylerden. Kötülüğün evet. dibini bulursun. Anladın mı? Kötülüğe kötülükle ve, karşılık vermemek gibi Ve girdilerdi. o delirmiş halin... ...delirmiş halin yanıtı ne olabilirdi sence? <Gülüyor> ve o yıkım... ...1919'larda cereyan ediyor. Bu her defasında karşımıza çıkarttıkları... ...ama Ermeni çeteleri katletti. Hayır katletmedi. 1919'a kadar direnebilen... ...yaşayabilen insanlar... ...artık o delirme noktasındayken... Artık o delirmenin ötesine geçtikleri noktada yani hiç kimsesiz kaldıkları için son çare değil. Rusların ya da büyük devletlerden herhangi birisinin oyunuyla bu keyini alabilirsiniz arkadaşım gazlamasıyla insanları öldürdüler. Bu da zaten var olan yarayı daha da kötürümleştirdi. Karin, Karin Karakaşlı e, ikimiz de çok severiz çok. Arkadaşımız canımız yüreğimizdir. Benim sınıf arkadaşımdır mesela. Karin'in bugünkü belge yazısının sonu şöyle bitiyor. Yıllardır haykırıp duruldu ya hani belge, hani belge diye. Aradığınız o meşhur belge, Garo Paylan'ın tutanaktan kazıdığınız konuşmasında kaydına tahammül edemediğiniz o beyanın yerindeki asil boşluktadır. Garo'nun konuşmasında beni çok etkileyen bir o kılıç attığı cümlesi var. İnsanların gözünün içine bakarak onu söyleyebilme cesareti. Bir de... Adının ne olduğu önemli değil ama konuşmamız gerekiyor. Konuşalım, paylaşalım, yüzleşelim ve ilerleyelim diyor. Çünkü bir yerde takılmış duruyoruz ve oradan dediğin gibi hani iki sene önceki durduğumuz noktayla bugün durduğumuz nokta çok enteresan. E, bu meclisin içinde, bu ülke topraklarında gelmiş geçmiş yaşamış her türlü ırktan, mezhepten, dilden, dinden insan olmalı Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz yerde. Ben her zaman bunu sanıyorum. Ee, garanın konuşmasından sonra olup bir tane o üç e, oturumdan e, atılması, konuşmanın tutanaklardan silinmesi de çok böyle ürpererek şey düşündüm ve sonra yazdım da bunu bir yerlerde. E, o şekilde meclisen attığında ve tutanaklardan silindiğinde aslında bahsetmek istemediğin o sözcüğü ve yapılan şeyi bir çeşit kabullenmiş gibi de oluyorsun. Çünkü yok saymak istediğin şeyi yok etmeye kalkarsın. Yokmuş gibi davranmak, e, olup biteni kelimesi önemli değil. Hı hı. Şuna da katılıyorum. Yeri ve zamanı mıydı da tartışırız. Peki ama konuşmaya konuşmaya tartışmaya tartışmaya bak Hrant'tan sonra on yıl geçti. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Bari bir adım gidebilmiş olsaydık. Mesela perşembe günü Agos'un önüne gidip gözümün içine baktığım zaman içimdeki en büyük acıma muhtemelen bu olacak. 10 yıl geçti. Hiç hiç ilerlemediğimiz gibi acaba geriliyor muyuz? Ne yapsak konuşuyor noktasında? 10 yılda 10 farklı metin ortaya çıkarıldı. 10 on yılda onlarca farklı söz vardı. Bir susalım. Bari siz bizim suskunluğumuzda anlarsınız diye Kelama bağladı, karın karakaçtı, kulaklar ışınlasın. Biz o boşlukta yaşıyoruz hala ile. Bunun herhangi bir siyasetle, herhangi bir akılla, ahkamla, meramla hiçbir şeyle alakası yok. Bunun yükünün altında yaşadığımız için, bunca yükün altında kala kaldığımız için, hala işte yok sayılmanın ne demek olduğunu idrak edebilmemiz bu çok ağır geliyor bu memleketin yüzde kırkından 0.01'ine inmek belki bugün yüzde hani öyle demeyeyim yüzde demeyeyim ama yani 20 milyonluk bir kitle olabilecekken bu ülkede bugün 50 bin kişiye muhtaç bir tane daha hrant anekdotu anlatayım sonra yine bir müzik aralısı verelim bir ara verelim sonra konuşalım. İnsanlarımızı Peki. yormayalım. Ya, hadi. Biz ben çok, de bir yo nefes çok ağır bir program yapıyoruz. Ama dinleyicilerimiz de anlayışını... Yazmaktan da o daha zormuş rahat konuşma. Ya bu biraz da şey hani kelime ötesinde bir adamdı. Kelamın ötesine geçebilen çok az insan var ya kelamın ötesinde yüreğiyle aynı. Onu ermine olarak değerlendirmen başka bir şey. Ama kelamıyla beraber hayatta insan. Esas mesele bu. Konuşuruz yine. Evet, Nur Radyo'dayız, Sesli Meram'dayız ve Sergey Haçadıryan, Nusine Haçadıryan beraber Gomidas Fartabet'in Apricot 3'sini kaydetmişti. My Armenia kaydı 2015 tarihli e, Ermenistan'a ya da Ermeniliğe bir e, geri dönüş, bir Ermeniliğin aslında neyi kaybettiğini ortaya çıkartan bir anı kaydıydı 100. yılda. Yüz koca yılın ardından sözü savunabilmekti mesele galiba biraz da fazla. Neyse konuşmaya da devam ediyoruz bir yanda ama tabii ki sesini yükseltmedim dedi İran. Sesimi yükseltmeyeceğim çünkü öfkemizi biz kaldırımlara saklıyoruz ya. o Kaldırımlarda hani Arat'ın bahsettiği bir şey vardı. Bu dünyanın camını çerçevesini indirmem gerekiyor. O cam çerçeve kaç kere inmeliydi biliyor musun? İnce Oradan zaten yüreğimiz yanıyor. babası geri gelir mi? İnsa babası geri gelir mi? Hay, onun için değil. Yani o bir kere o dik duruşla bu böyle camı çerçeveyi indirseydik acaba diyorum Roboski olmaz mıydı? Acaba diyorum gezide insanlarımızı kaybetmezler miydi? Acaba diyorum başımıza türlü felaketler ve birbirinin peşi sıra 18 tane bombalı saldırıda insanlarımız yitirilmez miydi? Acaba diyorum eğer ki biz camı çerçeveyi gerçekten bu memlekette indirseydik, yetti artık barış diyoruz deseydik. Hani bağırmıyorum. Yetti artık gözünüzün yağını yiyeyim. Sahnede birbirinize elensi çekip saksılar, çiçekler, yumruklar, bardaklar, küfürler, hakaretler, tırmıklar, köpek gibi ısırdın diye bayisler geçmeseydi de. Biz Yok o kanıtlandı o açıdan ısırılamıyormuş. Yani, biz insan olduğumuzu kanıtlayabilseydik bir kere camı çerçeveyi indirseydik de gerekli değil miydi? Bak ben sana insan olmakla ilgili kendi yaşadığım şeyi <gülüyor> anlatayım. E, Ocak ayı itibariyle işte Hrant haftası yaklaşırken ben Hrant Dink ile ilgili Anma ile ilgili 10 yıldır işte sosyal medyada hesaplarında yazıp çiziyorum. Hemen başlıyor yorumlar. İran'ım sizde Ermenik Hanım var. <gülüyor> Gülme devam var. <gülüyor> Arada diyelim ki hani son yıllarda çok da fazla oluyor. Ee, doğu'daki e, Kürt kökenli e, vatandaşların ağırlıklı yaşadığı e, illerde herhangi bir olay oluyor. Veya işte bir çocuk mayına basıp e, patlayarak ölüyor. Veya işte şu evvelsi gün e, hepimizin ekranlarına düşen ve dehşete kapıldığımız çocukların üst araması sırasında soyulma biçimleri, taciz edilme biçimleri falan gibi videolar düşüyor. O zaman ben yine oturup yazıyorum. Bu sefer de diyorlar ki, aa sizde Kürt kanı da varmış İrem sonra 24 Ocak e, geliyor Urmucu'nun Ölüm Ben ben ile ilgili de yazıp çiziyorum haliyle çünkü Urmucu'nun öngördüğü, yazdığı hepimize vasiyet gibi bıraktığı bir sürü şey dinlemiş olsaydık zaten bugünü görmezdik diye inananlardan bu sefer de diyorlar ki aa şimdi de Kemalist mi oldunuz böyle tepinerek şunu anlatmak istiyorum ben hepsiyim o yüzden gönlüm çok rahat hıranta ahbarik diyebiliyorum olacak O Metin yüzden Küt kardeşlerim vardı. var. Metin evet. göktepenin e, duvardan düştü hikayesinden geldiğimiz noktaya bakarsan, Zaten o bize otomatikman bugün doğru haber, gerçek haber yapmak isteyen gazetecilerimiz niye içeride noktasına getirirler? Hı hı. Çünkü %99 çok inanıyorum. Metin Göktepe bugün yaşıyor olsaydı zaten içerideki gazetecilerimizden biri olacaktı. Rant Ahparik de öyle için de yani şey geçer. Yani 146 gazeteci şu anda içeride. Şimdi demin bu 10 yılda hiçbir yerden bir yere gelmedik mi acaba kastettiğim şey buydu. İnsanı bu ülkenin, bu toprakların insanını, dili bu. Dini şu, ırkı böyle, şuradan göçmüş, buradan gelme gibi değil de tam bir karma. Mesela ben şuna da karşıyım, kültürümüzü yok ettiler. Bu grubun kültürü, ötekinin türküsü, bilmem kimin şusu. Ee, Sarı gelin türküsünün beş dili var. Yani Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, Kürdistan'dan, bizden, Orta Anadolu'dan. Şimdi bu çok acayip. Herkesin türküsü. Bu bir örnek sadece. Böyle çok örnek verebiliriz. Böyle çok ezgimiz var. Hayri'nin kulakları için nasıl bir tane şey var? Hayri yani... Tunç'un yazısında karşı çıktığım şey dildeki karşı çıktığım şey biraz Onunca buydu. Bir şey. Ha. Hani yok etmek Aha. değil de o karmayı oluşturmak için. E, bu karma bir kültürdür ve bu biz bu kültürden besleniriz noktasına nasıl giderize bakmak lazım. Hrant'ın bana öğrettiği şeylerden biridir. E, son yıllarında konuştuğumuz e, konulardan biriydi bu. Zanaatkarlar e, mimarlar, işte el sanatlarıyla uğraşanlar, tiyatrocular özellikle e, veya ilk sinemacılar. E, şuna hep çok üzülürüm ve bu hep hayatım sonuna kadar da merakım olarak kalacak. E, biliyorum senin canını acıtıyor ve birçok arkadaşımın da bu anlamda canını acıtıyor ama ben bunu kendi kendime dert edilmiş bir Türkiye hı hı. Bu insanları göndermeseydik. Gitmeselerdi, yok olmasalardı, kaybolmasalardı, sürülmeselerdi veya göç etmek zorunda bırakılmasalardı. Bütün o sanatçılar, mimarlar, el zanaatkarları, tiyatrocular, sinemacılar, yazarlar, bestekarlar ve şarkıcılar. Ağırlıklı olarak kültür, sanat ve el zanaatı konusundaki ağırlıklı şeylere bak. Türkiye kültürünün kültür sanat yapısının e, ve hatta mimarisinin ve bir sürü daha kültür sanatla bağlantılı e, konusunun dünya genelinde nerede olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Ve işte o zaman çok içim acıyor. Neyi kaybettiğimizi görmeden hala didişiyoruz ya Hrant bugün yaşasaydı bu hafta yaşadığımız olayda en çok kızdığı şey bu olurdu. Hani adıyla sanıyla halkın oyuyla gelmiş bir vekilin Milletin meclisinden gözlemle, yok ediliyor olmasına kızardı. Birisi. En büyük özlemlerinden birisiydi milletvekili olabilecek Ermeni. Bugün iki buçuk Ermeni vekilimiz var. Hadi üç diyelim. Üç de üç. üç, de üç. Onu da seçenler var. Onu da seçenler Türkiye vatandaşı. Ona eyvallah. Üç tane vekili var. Ve bunun bir tanesi akla hayale gelmeyecek hakaretleri yiyip kapı dışarı ediliyor. Hani milli irade. Hani şey, yerli olan. Dışarıdan gelen sesler beni yine de daha e, tatmin ediyor. Sonuçta mecliste şu anda genel olarak hepimizin hemfikir olmadığı çok fazla şey dönüyor. E, bu hafta yaşadığımızda biraz buydu. E, bu haftanın programını bir tekrar ederek yavaş yavaş kapatalım mı? Çok söylememiz gereken var. Ama işte dediğimiz gibi hayat akmaya devam ediyor. Biz de vakit, vakitlice ayrılalım isterim. Bu hafta ancel dikme yok. Çünkü ...hem sesim hem sözüm yetmez dedi. Çünkü bizim 19 Ocak haftamız... ...bizim tıpkı 24 Nisan gibi bir şey. Yani ben o, biraz o yüzden bu hafta geleyim istedim. Anlatılmayan bir yara olduğu için... ...ya da anlatılması çok da farklı... ...elzem bir noktada değil. Onu ancak yaşayan biliyor. Çünkü Mark Nişanya'nın dediği gibi... ...sen eğer ki başına gelmediyse... ...sen sittin sene yorul... ...bir kelimesini anlamazsın. Sittin sene uğraş... ...ama... Ne yaşandığını, şuranda var ya o acı, böyle bu acı böyle çıkar böyle, höh diye, kart diye bir ses çıkar, kimisi geğirme zanneder onu, ölümün sesidir o. İçeride birikmiş ölülerin sana ses eder, içeride birikmiş olan yankılar, ağrılar sana ses eder, tıkanır kalırsın. Biz o kaldırımdaki öfkede, kaldırımda buluştuğumuzda, kardeşlerimizle ya da ahbaplarımızla ya da dostlarımızla ya da hiç tanımadığımız insanlarla, Saat 3'ü 2 gece, 3'ü 3 üç gece, 3'ü 4 gece. Yumruklar kalkıyor ya havaya. Bir anlığını şu memlekette gerçekten eşitmişiz arkadaşım diyorsun. Gökten vahiy inmesine gerek yokmuş ya. Gökten bir şey inmesine gerek yokmuş. Bir insanı katlettiğimizde en azından birbirimizle yan yana durabileceğimizi biliyormuşuz. Bunun adına istediğim mücadeleyi veren, bunun için çabalayan bir insanın katledilmesinden daha büyük yara var mı? O mahkemede ne masallar anlatılıyor? Topu oradan aldık, buraya attık. Topu şuradan çıktık, buraya verdik. Göstere göstere bir insanı katlettik arkadaşım. Geçin Ermeni'yi, geçin Ermeni meselesini. 90. yılda yazdığı şey neydi? Aynı şeyden bahsediyor. Bırakalım da biz insanlığımızı bulalım. Bırakalım da biz birbirimizi duyabilelim. Zaten mesele o. Niye yırtınıyoruz? Niye 10 yıldır ben kendime yazdığım defterleri kalkıp saçma sapan milletin hakaretlerini açık bir şekilde paylaşıyorum? Çünkü ben ona inandım. Çünkü ben biz Ermeni denilen şey var ya öyle bir nallettir ki 3 kişi yan yana geldiğinde birbirini çekiştirmeye başlar Ermeniler. Ama 3 kişi Hrant'a karşı tek bir söz söyleyemedi. 3 kişi birleştiğinde işte kötülediği, hakaret ettiği ya da kırıldı. Öyle söyleyeyim. Kırıldı. Hrant hepsi yan yanaydı. Çünkü niye? O, o sözü edebilecek başka bir yürek yoktu çünkü. Yaşarken çok yapmak istediği şeyi e, hiç istemediği ve hiç hani, beklenmedik bir yerde de. E, aslında ölümüyle yaptığını düşünüyorum. E, çok farklı yaş insanlar <gülüyor> yürüyor 10 senedir. E, herkes aynı çok farklı inançlar Demin veriyor. anlattığın o sessiz yumruklarla orada yan yana durabiliyor. Sıkıntı galiba şundan kaynaklanıyor. Yanındaki insanın kim ve ne olduğunu hiç umursamadan acıyı paylaşabiliyorsan... Geçen programda ölüm ayrıştırmaktan bahsetmiştik, hatırlar mısın? <gülüyor> ee, ölülere üzülmek için ölülerin gelmişini, geçmişini araştırarak ona göre karar veriyoruz üzülüp üzülmeyeceğimize. Hrant. Ya da sen niye üzüldün? Hırat bize bunu getirdi. <gülüyor> Kim olduğu, ne olduğu, ne yaptığı hiç önemli olmadan herkesin kaybına, ölümüne ve daha öldürme biçimine 10 yıl sonra bile çok taze, dün olmuş gibi üzüldüğü insana. Davanın sonucu ne olursa olsun Kruat'ın hepimize verdiği bu gerçeklik hissinin hiç değişmemesini ümit ediyorum. Çünkü bir gün bir yerden bu ülkede yine aydınlık günler göreceksek beraber sokakta gezebileceksek, beraber yiyip içebileceksek, beraber bir şeyler üretebileceksek, şu anda yaptığımız bu yayın bile bir üretim benim için. Gerçek bir çabalık. söylediği şeyi unutmadan ilerlemek önemli. Bizim hepimizin toprağı ama hepimizin istisnasız, ötekileştirerek, ayrımcılıkla, öteleyerek, hiçbir yere varamadığımızı zaten 80 küsur senedir görüyor olmamız lazım. Ee, Önümüzdeki süreç zor bir süreç olacak. Yine konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Ee, ama geçirmekte olduğumuz dönemin bir çeşit aydınlanma dönemine dönmesini çok isterim. Ee, Ocak ayı enteresan bir aydır. Çok kaybımızın olduğu bir ay. Ee, çok yıllara yayılan kaybımızın olduğu bir ay. Üstelik. Metin Göktepe, Hrant Dink, Uğurumcu Uğur, Bahri Bahriyev çok var. Gider oradan. ve ilerler. Yani. Ee, şunu galiba unutmadan devam etmekte fayda var. Kimsenin hadi ince bir yere gidebileceği falan yok. Bütün bu kötülük dilinizi hiçbir yere götürmeyecek. Bu hafta mecliste yaşanan kötülük dili için de aynı şey geçerli. Şiddet için de aynı şey geçerli. Çünkü mecliste olan sokağa da yansıyor. Sokak nasıl meclise yansıyorsa mecliste aynı şekilde sokağa yansıyor. Sonra biz oturup kadın cinayeti konuşuyoruz. ...veya sokaktaki esnafın vurduğu arkadaşımızı... ...veya kedi evi yapan psikoloğu konuşuyoruz şimdi. Hani konu o kadar çok ki. Ama aslında dönüp baktığında... ...hepsi aynı noktaya geliyor. Yerde yatan bir insanın vebali hepimizin boynunda kalabiliyor. <gülüyor> çok yaşamaz çok Hadi kapatalım yavaş yavaş. Ya hayat için ses etmeye devam edeceğiz. Bize kulak verenlere... ...Nazım sana da teşekkürlerimizi sunalım... Yani zor bir yerde, zor bir zamanda, zor bir hayatın içerisinde bir de bizim kafamızı, kafanı şişirmemize izin verdin. Evet, canlı yayınlarımızı Nazım Özgün yaptı bu arada. Evet, eline sağlık. Biz susuyoruz, biz konuşmak istiyoruz. Biz susuyoruz, biz anlatmaya devam ediyoruz. Biz susuyoruz, kendimize sakladıklarımızı ortaklaştırmanın çabasına düşüyoruz. Biz sustuk, susa susa kaybettik, susa susa çatladık. Çatlağımızdan da belki bir gün... ...su yolunu bulur diye düşünüyoruz. Ya da ahbarimizin dediği gibi... ...su çatlağını bulur diyor ya. Elbet, de. elbet bulur bir gün. Hepimizinki. Uğraşacağız, didineceğiz. Burada kalmaya inat edeceğiz. Eğer ki... ...gidin derlerse... ...eğer ki bu son derlerse... ...o The End yazısını görene kadar. Hiç olmakla... ...bir olmak arasındaki... ...ince çizgide buluşan insanlarız biz... Böyle kalmaya devam edelim istiyoruz. Bunun için ses çıkarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim İsa. Hepimiz bir aradayız. Hepimiz hala hırantız. Bu arada unutmayalım, finalde söyleyeyim. Saat 2 civarında TRT binası önünde bir buluşma tertip edilecek. 19 Ocak Perşembe. Evet, 19 Ocak Perşembe günü. Halk, e, EHP, Norzartong, Müşterekler ve... Birçok sivil toplum kuruluşu. Evet, daha birçok sivil toplum kuruluşu. 14.30'da Agos kastesi önünde eski binasının yani Rant Ahpari'nin vurulduğu kaldırımın olduğu Sebat Apartmanı'nın önüne bir çağrı var. Orada bir anma gerçekleştirilecek. Büyük ihtimal akşamında da saat 20'de Akbank Kurtuluş ya da Pangaltı hangisini adlandırırsanız oradan e, Erkinekon Caddesi üstünden Rant Dink'in vurulduğu Halaskar Gazi Cadde'yi bir amman nöbeti gibi bir o, ufak bir yürüyüşle orası beraber. Orası dokuz senedir bizim için Hrant Caddesi. Evet. Biz onu biliyoruz. Bugün de işte bir kere daha efşah olmuştu. Hayata karışmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Bizim yolumuzu aydınlattığı için bize bir kere şu dilimizin çenesinin o kilidini kırmaya başardığı için ahbarimize bin şükranla onu hep iyi hatırlayacağız. Onu her zaman hatırlayacağız. Çünkü o bir ilah değildi. O bizim gibi sıradan bir insandı. Devri daim olsun. Ruhu ışıklar içinde yatsın. Tıpkı tüm kaybettiklerimiz gibi. 102 yıldır hala hatırlıyoruz. İyi kalın. Teslimeram sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.